Ehli tevhidin imtihanı. Çözüm süreci. Baş yazı. İnsanları farklı renk ve dillerde yaratıp bunu azametine delin kılan Allah'a hamdolsun. Salat ve selam ırk, nesep, zenginlik kavramlarıyla insanları değerlendirmeyi cahiliye olarak ayaklarının altına alan Resul'e, ailesine ve pak asabının üzerine olsun. Adına çözüm süreci denen bir zaman dilimini yaşıyoruz. AKP hükümeti 90 yıldır devletin ana sorunu olan Kürt meselesini çözmek adına bir süreç başlattı. Bugün Kürt sorunu olarak resmen kabul edilen meseleyi Cumhuriyet'in kuruluşundan itibaren değerlendireceğiz. Her ne kadar Kürtlerin sorunları Cumhuriyet öncesinde var olsa da sorunun netleşmesi, kemikleşip genişlemesi ve devletin resmi politikalarıyla süre gelmesi Cumhuriyet'in kuruluşuyla başlar. Aslında Cumhuriyet Kürtlere düşmanlık üzere kurulmamıştı lakin üzerine kurulduğu esaslar, devamı için seçtiği inkeler ve bunların hayata yansıması olan inkılaplar Kürt sorununu kaçınılmaz kılıyordu. Yani Cumhuriyet iki ayak üzerine kuruluyordu. Layıklık ve modernlik. Lozan sonrası gidişattan memnun olmayan Kazım Karabekir'in Atatürk'le yaptığı bir görüşmede şu ilginç sözleri duyulur. Gelişmek için önlerindeki engel halkın din ve namus anlayışıdır. Bu medeniyetler seviyesine ulaşmak, gelişmiş batı toplumları arasında yerlerini alabilmek için namus ve din kavramının değişmesi gerekmektedir. Lozan sonrası yapılan inkılaplara bakıldığında hemen hepsinin bu iki esası ifsada yönelik olduğu görülecektir. Toplumun altı asırlık kabulleriyle oynayan cumhuriyet kadroları bunun kolay olmayacağını çok iyi biliyorlardı. İçeriden ve dışarıdan bu yeni sürece itirazlara karşı milliyetçilik ilkesiyle çözüm bulmuşlardı. Toplumu Türk milliyetçiliği etrafında kenetleyecek, İmparatorluk bakiyesi çok uluslu Osmanlı toplumu Türklük potasında eriyecekti. Diyebiliriz ki Cumhuriyet, dine karşı laiklik, namus ve ahlaka karşı Batı modernizmi üzerine kuruldu. Bu yeni yapının harcı milliyetçilik olarak belirlendi. Doğal olarak asli hedefi Kürtler olmasa da dindar, gelenekçi ve Türk ırkından olmayan Kürtler sorun olmaya başlamıştı. Adeta yeni kurulan cumhuriyet Kürtlerle doku uyuşmazlığı yaşıyordu. Bu durum peş peşe Kürt kıyımları ve isyanlarını ateşledi. 1925 Şeyh Said Kıyamı, 1930 Ağrı Aşiretler isyanı, 1937-38 Dersim'de yaşananlar bunlardan bazılarıydı. Bu durum yeni cumhuriyeti ürkütmüş ve cumhuriyet en ciddi tehlike olarak dindar Kürtleri görmeye başlamıştı. Sindirme ve kıyımla başlayan müdahaleler daha sonra da ret ve inkar politikalarına dönüşmüştü. Kürt diye bir millet yoktur, Kürtler dağlı Türklerdir hezeyanları Kürtçenin yasaklanması gibi akıl almaz bir hale bürünmüştü ırkı yok sayılan, dili yasaklanan, geleneksel kimliği asimileye tabi tutulan Kürtler fiziki ve psikolojik olarak da sistematik işkenceye uğramışlardı. Öyleyse cumhuriyetin üzerine bina edildiği laiklik, modernizm ve milliyetçilik dindar ve gelenekçi Kürt vatandaşları rahatsız etmiş, gidişata sözlü ve fiili olarak itirazda bulunmuşlardır. Cumhuriyetin kurucu kadroları bu tepkileri varlıklarının önündeki en büyük engel görmüş, Kürtlere şiddet baskı ve asimile politikaları uygulamışlardır. Bu politikalar istenilen sonucu vermediği gibi Kürtlerin muhalefetini pekiştirmiş ve sisteme karşı varlıklarını koruma adına sistem karşıtı örgütlenmeye gitmişlerdir. Zaman zaman kimlik ve milli duygularla isyanlar olmuşsa da Kürt isyanlarının geneli İslami muhalefet şeklindedir. Şeriat talebi İslam'ın yürürlükten kaldırılıp batılı kanunlarla hükmetme Kürtleri isyana teşvik etmiştir. Resmi tarih tezi bunun zıddını iddia etse de Kürt kıyamlarının dini olduğu su götürmez bir gerçektir. Resmi tarih tezi milliyetçilik harcıyla insanları bir araya getirmeyi hedeflediğinden kuruluş dönemi isyanlarını etnik kimliklere dayandırmayı tercih etmiştir. 1970 sonlarında Kürt muhalefetinde eksen kayması olmuş, önce sol bir söylem öne çıkmış, daha sonra sol söylemin Kürt halk tabanında rağbet görmediği anlaşılınca kimlik vurgusu ön plana çıkarılmıştır. Bu yeni muhalefetin mimarı Kürt solunu tamamen tasfiye eden, önceleri Apocular olarak adılan, daha sonra PKK ismini kullanan örgüttür. PKK öncelikle Kürt muhalifleri tasfiye etmiş, sahada Kürt halkı adına verilen mücadeleyi tek almıştır. 80 askeri darbesiyle birlikte devlet eliyle Kürtlere reva görülen insanlık dışı zulümler, köy yakma, tecavüz, Diyarbakır cezaevi kısa zamanda örgüte kitlesel katılımlarla sonuçlanmıştır. 1980-1990 yılları arasına anlatması bakımından, yıllarca PKK'nın dağ kadrosunda bulunmuş bir militanın şu sözleri manidardır. O gün ve şartlarda kim köyümüze gelse onun peşinden giderdik. Zulüm, inkar ve ret öyle bir hal almıştı ki, insanlar silahlı mücadele dışında bir şeyin sorunu çözemeyeceğine inanmıştı. Son 30 yıldır on binlerce insanın ölümüne neden olan, binlerce insanın akıl almaz işkencelere maruz kaldığı, insanların göçe zorlandığı ve ülkenin duygusal olarak ikiye ayrıldığı maddi anlamda bir bölgenin felç olduğu çok yönlü bir sorun. AKP'nin iddiası çözüm süreciyle amaçlanan genelde 90 yılın, özelde ise PKK ile başlayan 30 yıllık sürecin mağduriyetinin telafisi, hakların iadesi ve bu sorunu sebepleriyle beraber ortadan kaldırmaktır. Çözüm sürecine bakışımız çözüm sürecine dair söylenenler ve oluşturulan umutların vakada bir karşılığı olması durumunda takdir edilir. Bir halkın dilini, örfünü hatta varlığını inkar, Allah'ın subhanallahü ve Teala azametine delil olan ayetlerini inkar etmektir. Ey insanlar! Doğrusu biz sizi bir erkekle bir dişiden yarattık ve birbirinizle tanışmanız için sizi kavimlere ve kabinelere ayırdık. Muhakkak ki Allah yanında en değerli olanınız, ondan en çok korkanınızdır. Şüphesiz Allah bilendir, her şeyden haberdardır. Hucurat Suresi 13. Ayet Onun delillerinden biri de gökleri ve yeri yaratması, lisanlarınızın ve renklerinizin değişik olmasıdır. Şüphesiz bunda bilenler için alınacak dersler vardır. Rum Suresi 22. Ayet İsrailoğulları Allah'ın ayetlerini inkar, peygamberlerini katletme, Allah'ın subhanallahu ve Teala yasaklarını hafife alma gibi cürümlerine rağmen, Firavun'un tuğyanları altında ezildiklerinde Musa aleyhisselam, tevhid davetinin yanında olanların kurtuluşunu gündemleştirmiştir. Haydi, Firavun'a gidip deyin ki, gerçekten biz alemlerin Rabbinin elçisiyiz, İsrailoğullarını bizimle beraber gönder.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 mazlum olan ve güçlüler tarafından ezilip horlanan müşriklerin haklarını muhafaza etmek için katılmıştır. Buradan anlıyoruz ki İslam'ın hak olarak gördüğü şeyler, birileri tarafından çiğnendiğinde İslam'ın yasakladığı bir yola başvurmadan meşru yollarla mazlum olana yardım edilebilir. Bu babdan şayet AKP hükümeti iddia ettiği gibi hakları gasp edilmiş Kürt halkının mağduriyetini giderecekse, sahabenin putperest Perslerin karşısında kitap ehli Romalıların kazanmasını istediği gibi bizler de bu sürecin başarıyla tamamlanmasını temenni ederdik. Ancak süreç ilerledikçe süreçten Umula'nın aksine gelişmeler yaşanıyor. Konunun anlaşılması açısından sürecin resmi olarak iki tarafı kabul edilen AKP ve PKK'nın yaptıklarına bakmak gerekiyor. AKP, sürecin sağlıklı işlemesi için yasalar çıkarıp görüşmeleri yasal zemine oturtuyor. Kürtçeyi seçmeni dil haline getiriyor. KCK tutuklularını ve tutuklu milletvekillerini serbest bırakıyor. Bölgede ismi değiştirilen yerlerin isimlerinin Kürtçe olarak değişmesine müsaade ediyor. Köye dönüş projesiyle yakılan, yıkılan köylerin imarına katkıda bulunuyor. Bölgenin kalkınması için iş adamlarına teşvik programları hazırlıyor. PKK ise yol kesiyor, devletin polisini dahi kontrol noktalarında durdurup kimlik sorgulaması yapıyor. Kontrol noktalarında insanları alıkoyup dağa kaldırıyor. KCK mahkemelerini kurup halkın sorunlarını bu mahkemelere taşımasını istiyor. Bölgede bulunan gruplara bildiri dağıtıp, örgütten olmayan herkesin devrimle beraber bölgeyi terk etmesi gerektiğini ilan ediyor. Esnaftan vergi topluyor, vergi ödemeye yaklaşmayanların dükkanlarını molotofluyor, isimlerini yayınlayıp ölüm misneleri oluşturuyor. Barış döneminde ilk silahlı eylemi başlatan militanın heykelini dikiyor. Bu tabloya bakan biri iddia edilen süreç ve AKP'nin yaptıklarıyla vakanın uyuşmadığını görecektir. Kaçınılmaz olarak akıllara şu sorular gelmektedir. AKP silah bırakma ve çözüm süreci adı altında bölgeyi PKK'ya mı terk ediyor? AKP bölünmeyi ve bölgeyi PKK'ya teslim etmeyi kabul etmiyorsa PKK'nın bu tutumlarına neden sessiz kalıyor? AKP Müslümanları çözüm süreci karşılığında gözden çıkarıp PKK'nın insafına mı terk etti? Özellikle AKP'ye oy vermeyen kesimler gözden çıkarılan bu kitleye dahil midir? Devlet, Kürtleri inkar edip Jitem Jonilerinin insafına terk etmekle çözülmek istenen sorunu içinden çıkılmaz bir hale getirdi. AKP, kendisine oy vermeyen kesimleri bu tutumuyla yok sayıp yeni bir sorun mu başlatacaktır? PKK'nın saldırı ve tehditleri iki kesim üzerinde yoğunlaşmaktadır. Demokrasiyi itikadi olarak reddetmiş ve tüm partileri aynı kategoride değerlendiren tevhid ehli Müslümanlar, oyunu AKP'ye değil de farklı bir siyasi partiye veren İslamcılar. AKP'li yetkililere bakılırsa nice olayları ve bayrak indirme hadisesi dışında çözüm süreci hiç olmadığı kadar iyi gidiyor. Basit provokatif sabotajlar dışında iki tarafın çözüm iradesinde hiçbir değişiklik yok. Anlaşılan silahlı saldırıya uğrayan İstanbul'un göbeğinde uzun namlulu silahlarla taranan, yol ortasında kaçırılan Müslümanları AKP sorun olarak görmüyor. Cumhuriyetin kurucuları laikleşme ve modernleşme adına Kürtleri gözden çıkardılar. Bu gözden çıkarma ülkeye 90 yıllık bir fatura olarak döndü. Bugün AKP'de çözüm adına birilerini gözden çıkarıyorsa önümüzdeki 90 yılın faturasını hazırlıyor olduğunu bilmelidir. Tehditler ve saldırılar karşısında Müslümanlar Son dönemde PKK, tehdidi ve saldırılarının dozajını arttırmıştır. İslami kuruluşlar ve yayın evlerini tehdit ediyor, yayın evlerinin kapatılmasını ve Müslümanların bölgeyi terk etmelerini talep ediyor. Bu tehditlere aldırmayanlara yönelik silahlı saldırılar düzenliyor. Doğuda olduğu gibi Türkiye'nin batısında da benzer faaliyetler içerisinde bulunuyor. Bizleri kahreden, kendini İslami basın olarak isimlendiren medyanın dahi 3 maymunu oynamasıdır. Bu tehdit ve saldırılar karşısında tavrımız ise Rabbimizin yardımıyla geri adım atmamak, davetimizi ve çalışma sahalarını terk etmemek ve değerlerimizi müdafaa etmek yönündedir. Haramay, haramaya karşılıktır. Hürmetler, dokunulmazlıklar karşılıklıdır. Kim size saldırırsa siz de ona misilleme olacak kadar saldırın. Allah'tan korkun ve bilin ki Allah mutlakilerle beraberdir. Allah yolunda harcayın, kendi elinizde kendinizi tehlikeye atmayın, her türlü hareketinizde dürüst davranın. Çünkü Allah dürüstleri sever. Bakara Suresi 194 ve 195. Ayetler Tehditler karşısında sebat etmeyi ve İslami değerlerimizi müdafaa etmeyi elleriyle kendine ateşe atmak olarak değerlendiren Müslümanlara kaba dayılık taslayıp, kafirlerin tehditleri karşısında pılını pırtını toplama hamallığına soyulanlara, Ebu Eyyub el Ensari'nin radıyallahu anh şu sözlerini hatırlatma gereği duyuyoruz. İstanbul'u fetih için yola çıkan ordudan bir muhacir, kendini düşman saflarının içine atmış ve düşmanın saflarını yarmıştı. Ordudan birileri elleriyle kendini tehlikeye attığı ayetini okuyup bu durumu kınadılar. Orada hazır bulunan Ebu Eyyub el Ensari itiraz etti. Bu ayet bizler hakkında indiğinden onun anlamını en iyi bizler biliriz. Biz ensar topluluğu Allah Resulü ile beraber savaştık. Bir zaman sonra İslam kuvvetlendi ve Allah dinini izhar etti. Ensar olarak aramızda toplandık ve fısıldaşarak bizler savaştık ve Allah dininizi izhar etti. Artık biz ailelerimize dönelim, bahçelerimizi ıslah edelim dedik. Allah bu ayetleri indirdi.'' Tüm kardeşlerimiz bilmelidir ki İslam, mala veya ırza saldırıyı müdafayı cihat kabul etmiş, bu uğurda ölmeyi şehadet saymıştır. Malını müdafaa ederken öldürülen şehittir. Ey Allah'ın Resulü! Adamın biri bana gelip malımı almak istese ne yapmalıyım diye sordu. Ona malını verme dedi Allah Resulü. Peki almak için benimle savaşırsa sen de onunla savaş dedi Allah Resulü. Peki beni öldürürse sen şehitsin dedi Allah Resulü. Ben onu öldürürsem o ateştedir dedi Allah Resulü. Bugün saldırı İslam'adır. İslami çalışmanın son bulması, tevhid davetinin sonlanması ve bu davete gönül vermiş hizmet ehlinin bölgeleri değiştirilmek istenmektedir. Düzenin bozulması, kazanımların kaybedilmesi temel hedefler arasındadır. Bu saldırının IŞİD adı altında olması Müslümanları aldatmamalıdır. PKK, 90'lı yıllarda yaşadığı güç zehimlenmesine benzer bir ruh haliyle her zaman engel olarak gördüğü İslam'ı ve özelde tevhid davetini hedef almaktadır. Kardeşlerimiz bilmelidir ki insanlığımızın ve imanımızın gereği olarak her daim imtihan edilmekteyiz. Her canlı ölümü tadar. Bir deneme olarak sizi hayırla da şerle de imtihan ederiz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 Sahabede olduğu gibi her merhale tamamlandığında Allah subhanallahü ve Teala bizleri farklı bir şeyle imtihan edecektir. Allah bizleri inancımızla imtihan etti. İçinde yaşadığımız toplumdan ayrıştık. Sonra dünyayla imtihan etti. Onun dinini yüceltmek için kimimiz işini, kimimiz kariyerini, kimimiz eğitim hayatını terk etti. Sonra çocuklarımızla imtihan olduk. Cahiliye düzenini reddetmek adına kimimiz yuvasını yıktı. Sonra özgürlüğümüzle imtihan olduk. Şimdi Allah bizleri canımızla imtihan etmek istiyor. Cennet karşılığında O'na sattığımız canları bu davaya siper etmemizi istiyor. Her yaşadığımız imtihan bizleri ayrıştırdı. Bu Allah'ın sünnetiydi. Allah temizle deplisi ayırt etmeden müminleri hallerine terk edecek değildi. Ali İmran Suresi 179. Ayet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 Allah elbette O'na gönülden iman edenleri de bilir, iki yüzlüleri de bilir. Ankebut Suresi 10 ve 11. Ayetler Kardeşlerimizin bilmesini isteriz ki, Allah'ın takdir etmiş olduğu hayattan başkası yoktur. O'nun subhanallahu ve Teala yazdığı ecel, tahakkuk etti ne bir saniye fazlası, ne de azı söz konusu olmaz. Cahiliye şairlerinden Antere'nin dediği gibi, Ebu Ubel, Ölümden nasıl kaçış olsun ki, semada olan Rabbin onu takdir etmişse? Bir başkası, madem kaçış yoktur ölümden, korkakça ölmek ne büyük utançtır. Bu noktada Uhu ehlinin psikolojisini ele alan, onların iç dünyalarını ve kalplerini terbiye eden şu ayetler düşünülmelidir. Sonra o kederin arkasından Allah size bir güven indirdi ki bu güvenin yol açtığı uyuklama hali bir kısmınızı kaplıyordu. Kendi canlarının kaygısına düşmüş bir grupta Allah'a karşı haksız yere cahiliye devrindekine benzer düşüncelere kapılıyorlar. Bu işten bize ne diyorlardı? De ki, iş, zafer, yardım, her şeyin karar ve buyruğu tamamen Allah'a aittir. Onlar sana açıklayamadıklarını içlerinde gizliyorlar. Bu işten bize bir şey olsaydı burada öldürülmezdik diyorlar. Şöyle de,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 Allah'a cennet karşılığında satılmış canların toprağın altında ve üstünde, bedenlerimizde veya arşın kandillerine asılı kuşların içinde olması arasında fark yoktur. Olmamalıdır da. Bu canlar Allah'a satılmıştır. Allah Subhanahu ve Teala onları alınca yedek onun dinine hizmet etmeye me'murdur. Allah'ın dinine hizmetin her dönemde bizden istediği farklılaşabilir. Yerinde daveti, bazen infak Kimi zaman hicret ya da mücadele. Kafirlerin İslami çalışmayı hedef aldığı ve tevhidi çalışmaları bitirmeye azmettiği dönemde, ateşte yanmak bahasına, uhdutlar da, sabırda bu dinine hizmet kapsamındadır. Son ferdine kadar öleceklerini bilmelerine rağmen tuttukları nöbeti bırakmayan, kendilerine adadıkları akidenin savunuculuğunu terk etmeyenlere, Rableri şu sözlerle karşılık verdi. İman edip salih ameller işleyenlere ise zemininden ırmak akan cennetler vardır. İşte büyük kurtuluş budur. Buruç Suresi 11. Ayet Biz böyle inanıyoruz. PKK yıllardır tevhidi çalışmalara yönelik sürdürdüğü düşmanlık ve kinini kusacak fırsatı yakaladığını düşünmektedir. İslam'a savaş açmış olacak, IŞİD adı altında tevhidi çalışmalara yönelik istediğini elde edecektir. Ve öyle bir yapıdır ki istediklerini vermek onları durdurmayacak, daha fazlasını talep etmeye sevk edecektir. Gidiş da bunu göstermektedir. İstediklerini aldıkları veya ürküttüklerini fark ettikleri yapılara her geçen gün yeni istekler dayatmaktadırlar. Bu istekler çarşaflı kadınların sokaklarda görünmesi noktasına kadar ulaşmış durumdadır. Böyle bir yapının karşısında maslahat gözetmek veya geri adım atmak sadece Müslümanlara karşı iştahlarını kabartacak ve dayatma listesinin maddelerini fazlalaştıracaktır. Sabır, maslahat ve davet merhalesi söylemleri henüz başlamamış ve başlama ihtimali olan olumsuz süreçlerin kavramlarıdır. Başlamış ve fiili olarak saldırıya dönüşmüş bir sürecin değil. Elbette Müslümanların görevi davettir. Davetse çatışmadan, kavga etmeden inandığını anlatmaktır. Özellikle Türkiye gibi İslami hareketlere erken doğum yaptırmayı, onları kendi istekleri dışında farklı merhalelere çekmeyi devlet politikası gibi uygulayan bir ülkede çok daha dikkatli olunması gerektiği izahdan varistedir. Ancak burada saldırı Müslümanların varlığındadır. Hedef temhidi Müslümanları ve davetlerini bitirmektir. Durum böyle olunca müdafaa ve sebat, Müslümanların zorunlu olarak boyunlarının borcudur. Burada özellikle dikkat edilmesi gereken şey, insanları saldırıya ve çatışmaya değil, meşru müdafaya ve çalışma sahalarında ribata davettir. Bunun neye mal olacağı hususunda farklı hesaplar içinde olmamalıyız. Her konuda öncülüğü misyon edilmiş ve burada yaptıkları fedakarlıklar, Allah ve müminler tarafından bilinen kardeşlerimize büyük görev düşmektedir. Tevhid ve sünneti müdafaa ve İslami çalışmanın bekası için paralel zulme direnen, zindanları mesken edinen, bir daha alınacağını bilmesine rağmen ribatını terk etmeyenlere yeni bir görev düşmektedir. Bu defaki fedakarlık özgürlüğümüze değil canlarımıza da mal olsa canlarımız rızay ilahiden, firdevs cennetlerinden ve tarihe şerefle yazılmaktan daha kıymetli değildir. Ey gençliğini Allah'a adayan bu davanın yiğit muvahitleri Sizin dostunuz Allah, Resulü ve imtihanlarını başarıyla atlatmış sadık kardeşlerinizdir. Sizin bunların dışında dosta, yardımcıya ve kendisiyle izzet bulacağınız kaynağa ihtiyacınız yoktur. Birilerinin sizleri yardımsız bırakması moralinizi bozmasın. Sizleri hareket tarihinizden ders almaya davet ediyoruz. Siz hangi işinizde yolun başında destek gördünüz ki bu şerefli mücadelenizde destek görmeyi umuyorsunuz? Akidenize aşırılık diyerek yüz çeviren, net ve anlaşılır davetinize tedbirsizlik diyenler bugün sizleri taklit etmiyor mu? Ciddiyet ve vakarınızı, disiplin ve itaatinizi, kurbanı oldukları postmodern cahiliyeyle bağdaştıramadıkları için sizleri kıyasıya eleştiren, sofinikle suçlayanlar bugün sizden menhecini ithal etmiyor mu? Davet merkezlerine fişleme merkezi diyen, mescitlerinizi cedenlerin mescit açma yarışını görmüyor musunuz? Minnet, fazilet ve şükranlarımız Allah'adır. Bu yaşananlardan ders almalıyız. Gidişatını değiştirmeyi görev bilenler, canlarını ortaya koymaktan çekinmeyen ve hayatta dikili ağacı olmayanların yardımsız bırakması ve muhalefetlerinden etkilenmeden yerlerinde sebat edenlerdir. Allah'a yemin olsun ki sizler buna layık insanlarsınız. Rabbimizden yardım istiyor ve O'nun yüceliğine sığınıyoruz. Rabbimiz üzerimize sabır yağdır. Ayaklarımızı sabit kıl. Kafirler topluluğuna karşı bize yardımcı ol. Davamızın sonu alemlerin Rabbi olan Allah'a hamd etmektir. Bu yazı Tevhid Dergisi'nin 33. sayısında yayınlanmıştır.